Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah Rabbi Alâmin. Sırrat ve sallam ola ki ya siedel evrini ve ila cemil Ve ilah jami elambiayi ve mürsadini. Ve ilah jami eljai. Bugün inşallah hep beraber Allah'ın el Bedi ismini anlamaya çalışacağız. Bedi demek ilk yaratan demektir örneksiz, eşsiz, benzersiz yaratan demektir. Bu isim Halak isminden, Halık isminden, Fatır isminden, Halık isminden farklıdır. Bediü'l-Semavati vel-Erd buyurur. Allah gökleri ve yeri yani her şeyi benzersiz yaratmıştır. Yani herhangi bir örneği olmadan tamamen bütünüyle Allah'ın tasarımıdır. Allah tasarlamış ve yaratmış. Mutlaka bu ilk yaratılışın bir başlangıcı vardır. Mümin bunu bilmek zorundadır. Bunu anlamalıdır. Eğer anlamazsa kendini tanıyamaz. Evet. Allah yerde, gökte her ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim. İnsan için yarattım buyurdu. İnsanın emrine, hizmetine müsahhar kıldım buyurdu. Emrine verdim. Yer de öyledir, gökler de öyledir, cennetler de öyledir, lehennemin katları da öyledir. Her ne varsa insan için yaratılmış. Yani Allah'ın ilk, beşer olarak anlayalım diye kelimeyi öyle kullanmak zorundayız. Allah'ın ilk tasarladığı, ilk tabiri caizse kendi üzerimizden anlayacak olsak, hayal ettiği, tasavvur ettiği, yani yaratmadan kendi kendisine zatında tasavvur ettiği, tasvir ettiği, şekillendirdiği, insan seviyesinden bunu anlayacak olsak, hayal ettiği. Nedir? insandır. Hazreti insandır. İnsan deyince evet, Hazreti İnsani anlamak lazım. İlk vasıftaki Resulül Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamdır. Bunu söylerken o bizim Peygamberimiz olduğu için söylemiyoruz. Onu diğerlerinden ayırmak için, diğer Peygamberlerden ayırmak için söylemiyoruz. Hakikat neyse olduğu gibi söylemek lazım. Allah buyuruyor ki ayet-i kerimede Resullerimiz arasında fark gözetmeyin. Bu bir emir. Hepsi Allah'ın Resulleridir. Gene buyuruyor, biz onları derecelerle birbirinden üstün kıldık. Biri bir konuda üstündür, öteki başka bir konuda üstündür. En üstün kimdir? Onu Allah biliyor. Ama yaratılış itibariyle hem de onu nebilerin sonuncusu kılması itibariyle en önde olduğu her akıl sahibi bunu anlar. Allah her peygamberi kendi kavmine göndermiştir, bir kavme. Hatta öyle ki yani bir beldeye birini gönderir, öteki beldeye başka birini gönderir resul olarak, nebi olarak gönderiyor. Öyle ki baba oğul peygamber olmuştur. Öyle ki kardeşler peygamber olmuştur, akrabalar peygamber olmuştur aynı anda. Aynı yere gönderilmişlerdir ya da farklı farklı yere gönderilmişlerdir. Ama Allah Resulullah Efendimiz için Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki seni bütün insanlığa gönderdik. Bütün insanlığa onun için son peygamberdir, son nebidir. Kıyamete kadar gelecek olanlar, hepsi onun ümmetidir. İster iman etmiş olsun, ister iman etmiş olmasın, Resulullah Efendimiz onların peygamberidir. Buna davete icabet eden ümmeti, bir de davetine icabet etmeyen ümmeti denir. İman etmeyenler, davetine icabet etmeyen ama onun ümmetidir. Çünkü onlara da Peygamber olarak gelmiş. Bunu yapan kimdir? Allah'tır. Böyle hükmetmiş. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyordu. Sahabenin biri sormuştu. Ya Resulallah, Allah'ın ilk yarattığı şey nedir? diye sorduğunda Resulullah Efendimiz cevap vermişti. Allah'ın ilk yarattığı nur, senin peygamberinin nurudur. Muhataba böyle cevap veriyor. Yani Allah'ın Bediye isminin tecelli ettiği ilk nurudur. Buyurdu ki, Adem babamız su ile toprak arasındayken, yani çamur halindeyken ben peygamberdim. Ben bunu övülmek için söylemiyorum dedi. Kıyamet günü ilk dirilecek olan benim, ben bunu övülmek için söylemiyorum. Allah böyle takdir ettiği, böyle hükmettiği için bunu böyle söylüyorum. İlk huzura çıkacak olan benim, ilk hesabını verecek olan benim, ilk cennete girecek olan benim dedi. Her birini söylerken, Peşinden de ben bunu övülmek için söylemiyorum dedi. Yani hakikati anlıyorsunuz diye bunu böyle söylüyorum. Bazen kendini alim zanneden insanlar, bunun böyle olamayacağını, Resulullah Efendimiz'in bununla fazla övüldüğünü, övülmüş olduğunu söylerler. Bu durumda sormak lazım. Allah'ın ilk yarattığı bir şey olmalıdır. O zaman sen söyle. O deyse sensen o zaman. Ya da durup dururken yine yani niye böyle itiraz ediyorsun? Her ne varsa sen başka bir şey biliyorsan söyle. Allah'ın ilk yarattığı nur, Resulullah Efendimiz'in nurudur. Bu nura hakikati Muhammediye denir. Bütün peygamberler, bütün nebiler, bütün resuller buna şahittir. Buna şahittir, buna şahit olmuştur. Mesela İncil'den bir pasaj okuyayım. Barnabas İncil'inde en sağlam İncil'dir bu. En tahrif olmamış İncil diyeyim daha doğru olur. Diyor ki orada, İsa dedi ki, ben de her Resul gibi onu gördüm. Son gelecek olan, Nebi'yi, Allah'ın Resulü'nü, Muhammed'i, Ahmedi gördüm. Her Resul gibi. Evet, bu ne demektir? Her Resul onu görüyormuş. Onu gördüğümde, onunla beraber olduğumda, onunla buluştuğumda, o kadar çok şey aldım ki, her nebi ve resulün aldığı gibi. Allah